Şöyle dua ederdi. Allahümme lekel hamdu ente kesevteni eselüke hayrehu ve hayra ma suni'a lehu ve eûzübike min şerrihi ve şerri ma suni'a lehu. Allah'ım, her türlü eksiksiz övgüler sana mahsustur. Bunu sen bana giydirdin. Senden,